Yeryüzünde e, dolaşın, yeryüzünün sırtlarında gezin, rızkınızı arayın diyor Allah. Cuma, cuma namazı var ya. Cuma namazında ezan okunduktan sonra dükkan açmak, çalışıp para kazanmak haramdır. Tıpkı içki gibi, alkol gibi, domuz gibi, bankaya girip para kazanmak gibi haramdır. İza nudi'lis salati min yawmil cum'ati fas'au ila zikillah. Bey Alışverişi bırakın Allah'ın zikrine koşun yani Cuma namazına koşun Dükkanı açtın haramdır Soru kolay tabi e Ben bakkalı kapatmamak için Hanımı koysam oraya hanıma cuma farz değil de O ilmi herkes biliyor O zaman caiz mi? Caiz tabi bir sakıncası yok Kadın dükkana konur mu? Kadını dükkana koymayı sorana caiz Ona bir sakıncası yok ona, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet alametlerini sayarken Karılarını ticarette kullanan hainler de olacak diyor ee, Bu kıyamet alam. Sen kıyamet alametini fitilledikten sonra sana serbest Boş ver ne yaparsan yap sen Ondan sonra cuma ayetinden sonra Cuma'yı kıldınız Haydi gidin rızkınıza devam edin Allah buyur Haydi helal olsun şimdi Şimdi çalışın Bu yüzden Bu yüzden cuma Müslümanların tatilidir filan diyenler bu ayete aykırı şey söylüyorlar. Çünkü allah Teala cuma yıkıldıktan sonra gidin çalışın diyor. Ne tatili? İnşallah tatili cennette yapacağız. Hurilerle, dostlarla, Ömerlerle, Alilerle bayram edip tatil yapacağız orada inşallah. Tatili ne edeyim ben? Akşama kadar din, yarın işe gidecek olduktan sonra bugün tatil yapsan ne olacak? Bir günlük kandırma çocuk şekeri gibi bir şey tatil. Demek ki kardeşler biz Rabbimizin rızkını sonuna kadar arayacağız, koşacağız.